874, numaralı konu, Hazreti Peygamberin, Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habib ile evlenmesi, Evet, Ümmü Habib bin Ebi Süfyan validemiz şöyle anlatıyor, Habeşistan'da bulunduğumuz sırada İmparator Necaşi'nin Ebrehe ismindeki kariyesi bana geldi, bu kariye İmparatorun elbiselerine ve kokularına bakıyordu, izin alarak yanıma girdiğinde bana, İmparator Necaşi beni sana, Hazreti Peygamberin seni kendisine istemek için bir elçi göndermiş olduğunu söylemekle vazifelendirdi, dedi, ben de ona, bana bu müjdeyi verdiğin gibi Allah da sana hayırlı bir müjde versin, diye dua ettim, sonra Ebrehe, İmparator Necaşi senden, seni Hazreti Peygamber'e nikahlamak üzere bir vekil tayin etmeni istiyor, dedi, ben de Halit bin Said bin As'a haber göndererek onu kendime vekil tayin ettim, bana bu müjdeyi getirdiği için de Ebrehe isimli o kariyeye gümüşten yapılmış iki bileziğimle iki hal halımı ve yine gümüşten yapılmış olup ayak parmaklarıma takmakta olduğum yüzüklerimi verdim, akşam olunca İmparator Necaşi, Cafır bin Ebi Talibe ve Habeşistan'da bulunan diğer muhacir Müslümanlara huzurunda toplanmalarını emretti, sonra da şunları söyledi, Hamd, mülkünde istediği gibi tasarruf edip her şeye hükmeden, Melik, bütün noksan sıfatlardan uzak, münezzeh ve mukaddes olan, Kuddus, emniyet verip emin kılan, mümin, üstün, güçlü ve şerefli olan, Aziz, ve buyruğunu her şeye geçirebilen, Cebbar, Allah'a mahsustur, ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve muhabbet Peygamber de onun kulu ve rasulüdür, ve yine şehadet ederim ki o, Muhammed, Meryem oğlu İsa'nın müjdelediği peygamberdir, ey Müslümanlar, Hazreti Peygamber bana bir elçi göndererek benden Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe'yi kendisine nikahlamamı istedi, ben de onun bu isteğine uyarak Ümmü Habibe'ye onun adına 400 dinar mehir veriyorum, Necaşi bunları söyledikten sonra dinarları orada bulunanlara gösterdi, benim vekil tayin etmiş olduğum Halit bin Said bin Asa da şunları söyledi, Hamdallah'a mahsustur, yalnızca ona hamd eder ve yine yalnızca ondan bağışlanma dilerim, şehadet ederim ki ondan başka ilah yoktur ve Muhammed de onun kulu ve hidayet ve hak dinle göndermiş olduğu Resulüdür. Allah Teala bu dini, müşrikler istemeseler de diğer bütün dinlere galip gelmesi için göndermiştir. Ey Halit, ben Hazreti Peygamber'in isteğini yerine getirerek onu Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habib ile evlendirdim. Allah, bu evliliği Resulüne mübarek eylesin, bu sözlerden sonra Necaşi Mehmet olan o 400 dinarı, bana verilmek üzere halit bin Said'e teslim etti, bunun üzerine muhacirler huzurdan çıkmak için izin istediler, Necaşi de onlara, hayır, oturunuz, yemek yenilecektir, çünkü evlendikleri zaman yemek yedirmeleri peygamberlerin sünnetlerindendir, dedi, böylece muhacirler getirilen yemeği yedikten sonra huzurdan ayrıldılar.